ve Ebu Cehil başta olmak üzere 72 tane amansız kafirin, Übey İbn Kalef ikinci adam olmak üzere o Hilali dövenler, Ammar'ın cesedini, Ammar'ın babasının cesedini ikiye bölenler, o meşhur amansız kafirler, Kur'an-ı Kerim'in eyyime'tül küfr küfrün başları dediği o azgın zalimlerin kafalarının koparıldığı ve şirkin bir daha doğrulamayacak şekilde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 Onunla beraber haşrolmayı da bize nasip etmesini Allah'tan dileriz. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin.